Alo. Alo. Alo. Mehmet Bey hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim hocam. Buyurun Hayırlı. sorunuzu alalım hemen. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Ee, ben e, doğum günün kutlaması günahımıdır diye soracaktım hocam. Teşekkür ederiz. Doğum günü Mevlid kandilini biz öteden beri kutluyoruz. Hı hı. Nedir Mevlid kandili? Peygamber Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlamak. Kutlamanın unsulü bellidir. Allah'ı zikrediyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın ismini anıyoruz vesaire. Toplanıyoruz. Cemaat oluyor, merhamet, rahmet oluşuyor. Çocuğun doğum gününü kutlamak da böyledir. Yani ne yaptığınıza bakılır. Diğer çocukları çağırdınız. Yavrunuz da orada. Mum üfleniyor. Bizim adette var mı? Yok aslında. Evet. Ee, yani o tür şeyler çok da kötü değil ama yani çok da bizden değil bunlar. Benzememek ee, açısından e, uzak aslında, aslında. aslında yani batıya has bir şey. Keşke bunlar yapılmasa. Onun dışında mesela çocukları topladık onlara bir şeyler ikram etsek. Onlar belki hediye getiriyorlar, hediyeleşme falan çocuklar hediyeleşmeye dalışıyorlar. alışıyorlar. Hı hı. O noktalarda problem yok ama bunu nasıl yapacağımız, yani yaptığınız şey de önemli. Ne ile kutluyorsunuz? Ha ikram ediyoruz hocam, çocukları sevindiriyoruz. No problem, hiçbir problem olmaz. Ancak e, haram olan bir şey de var deniyorsa biz ona zaten caiz diyemeyiz. Demek ki doğum günü kutlanabilir ancak haram olan şeyler yapılmamak kaydıyla.